Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. <Sessizlik> Selamu alaykum ve rahmetullah ve barakatuh. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü billâhiş şemîul alîm mineş şeytânir recîm. Rabbi eûzü bike min meziât eş şeyâtîn ve eûzü bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. Hadis-i şerifte Resulullah kıyametten evvel haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. An İbn-i Mes'ud. i̇bn Mes'ud sahabenin ulularından. Radıyallahu Allah O haber veriyor. Efendim. Başka rivayet eden kaynaklar da burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La <gülüyor> tegûmussâh. Kıyamet kopmaz. Ne zamana kadar? Hatta yazharal fuhşu. Fuhuş.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 Çirkin fiiller. Yani hakikaten aman ya Rabbi şu son 8 10 sene 15 sene 80 sonrasındaki kanalların Türkiye maliyeti, getirisinin yanı sıra götürüsü haya, örf, gelenek, görenek hiçbir şey bırakma Ya bu nasıl iştir ya? O bir show programlar yapıyorlarmış. Avrupa'dan ne varsa onların aynısını. Ya Rabbi ya Rabbi kocaman adamlar, yaşlı başta adamlar.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 Buna nasıl rıza gösterilebilir? Nasıl memnuniyetle izlenilebilir? E i̇şte işte hadis-i şerife bak şimdi Fuhuş diyor, belirgin hale gelecek Aleni işlenecek, normalleşecek diyor Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu Çok güzel anlatıyor halk dili bak Çeşmeden su içsenin kimse yadırgar mı? O da oradan E5'in üstünden toplasa götürse Efendim hiç ona Ulan ne yapıyorsun diyen olmaz Birisi birine vaz ediyordu Değil mi devamlı bak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 Bilmiyor. Bugün evliya, yarın eşkıya olabilir. Bugün en kötü yoldan yarın evliya olabilir. Bunun örnekleri çok. Beni İsrail'de, eski ümmette huş meşgul olan bir kadın ne yaptı efendim çölde baktı susamış bir köpek gördü. O köpek susuzluktan dilini dışarı çıkartmış. Ondan sonra kuyunun başına gelmiş. E, kuyudan suya çekecek ipi organı yok. Hayvan nasıl ulaşsın suya? Öyle bir susuzluk ki aya ayağıyla toprağa eşeliyor.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 Allah o kadını diyor affetti bir de teşekkür etti ona diyor. Sıfırladı bir anda işte bu Allah'tır kimse kim Allah'ın avukatı değildir. Haşa. İmanlı olduktan sonra ben size ne diyorum? Günahkar Müslümanın bile nuru gökleri yeri aydınlatır. Bu iman ha, inandıktan sonra haram işlese de Allah Teala'nın affına kalmıştır. Mahfiliyetine esmarlanmıştır. Hepimiz günahkarız. Hangimiz günahsızız? O onu yapıyorsa sen de başka günah yapıyorsun. Günahsızlık iddiasında olabilen var mıdır?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 ve tukattığı arhameküm akraba ilişkilerini keserseniz sulaî Rahim'i bozarsanız ne olacak? Korku korkarım olur bunlar. Ülai <gülüyor> kelle Allah. kime imkan verdi de? O kişi o imkanla sulaî rahim yapmadı. Akrabasını arayıp sormadı. Velev mektupla, velev telefonla gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya.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 Giremeyecek. Namaz da kılsa. Oruç da tutsa. Efendim, hacca da gitse, ömreye de gitse. Kardeşiyle görüşmüyor. Dayısıyla dargın. Teycesiyle kırgın. Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın.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 Arıyorsun Fuzuli adamları kaç kontür? Dur dur dur dur dur dur dur kaç kontür? Ara bir dakika anneni, ara bir saatir amcanı. Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Kazansana, akraba ilişkileri kesilecek. Lanet kazanılacak. Allah muhafaza. Ya bela bulunacak. Kıyametten önce hakikaten şu anda tabi daha da beteri olabilir Allah muhafaza buyursun ama Şu anda da hemen hemen son senelerde tamamen ilişkiler gevşedi. Eskiden bayramlar nasıldı? Birbiriyle görüşmeler nasıldı? Büyü, büyüğün yanında toplaşılır değil mi? Bütün akraba orada birbirine Efendim tebrik eder, bayramlaşır, cenazelerde gidilir, hastalar ziyaret edilir. Şimdi Arefe'den herkes İstanbul dışına. Arafeden. Bir telefon ederse eder. Ondan sonra bayram oldu mu? Ya çok aradık da hatlar meşguldü. Bayram ya. Herkes birbirini arıyormuş. Biz de uzaktaydık. Çıkmadı. Neyse geçmiş bayramınız mübarek olsun falan. İş geçiştirilir. Bu da böyle gider. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır. Yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyne deysa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 Adam balık alacak hali yok mesela fakire bu karaya kokutur tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Maza ale Cibril yuṣīnī bil-jāri hattā ẓanantu ennu sayurithū."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 Efendim kanaat getirecek hale geldi. O kadar komşuya önem verdi. Cibril Aleyhisselatü Vesselam bu insanlar bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor, efendim fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, kötü komşuluklar, insanları üzmeler,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 Akrabanıza, vel yetama'a, Yetimlere, vel mesakin, Fakirlere, yoksullara, Vel caridil qurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu, eve bitişik, Aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. Vel caridil kurba, vel caril cünüb, Yan yana olan komşun, Bitişik komşun,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 ya o çok şifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah ve sen buyuruyor. İnnem neşradı saha kıyametin alametlerindendiren. Yadharal fuhşu ve tefahşu. Bu müstehcenlik. Fuhş dediğin zaman cimrilik de dahil.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 İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Vesülkülük. <gülüyor> <gülüyor> Kötü huy. Ahlak bozukluğu. O sinir. O kazap.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 yani şu memlekette tabi duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz çoğu havadisler kaçıyor ya geçen gün işte <gülüyor> hoca efendi ve, vefat etti dedimse. ya adam kiracı kirayı ödemiyor veyahut da eziyet ediyor hoca efendi'nin de mübarek bir dairesi var kira alacak gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse geliyor adamı öldürüyor ya yakında oldu. neticede yani Kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu. Huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mü'min, el innel mü'min, ye elef. Mü'min, kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan, el mü'min kel enif, burnuna deve nasıl halka takılıyor, burnuna halka takılan deve gibi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 Tabi orada da iki kişi var tak ortasına oturuyor <gülüyor> mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur O Endonezya, Malezya, ay bir ahlak 120.000 kişi gelirler Bizim 100 kişi ortalığı batırır onlar 120.000 kişi de çıt yok Adam böyle yapıyor, önceden şöyle okşuyor yok okşuyor, okşuyor Sen dediyorsun ne oluyor masaj mı yapıyor benim <gülüyor> efendim Yol aç yol aç öyle şey böyle yapıyor Böyle yol açıyor adam anam Yüz tane, beş yüz tane safı yarıyor böyle böyle böyle böyle Biz o adam olsa zaman tok tok tok, tok gidiyor. ulan adamın omzu hariyor, öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor küt adama vuruyorsun biraz dikkat et ya ahlak ya ahlak ya yok Mekke Medine'de gör kırar geçirirler birbirini hacel esvede kafan ayrı yere gidersen ayrı yere gider. hacel kırar e bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olarak müslümana eziyet haramdır şimdi. sünnet yapacağım diye harama girdin görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O onlar da ziyarete girer. Ya bu kadının buraya girmesi sevapmış indi ya. 40 tane erkeğin adam üstünü açılır, başını açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara ölecek. Bağırıyor orada ya. ya insanlar ya ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap İslam kitapta kalmış. Geç âlennah zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fi vadi min fi Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Aşağı anamıza Rasulullah'ın ahlakı soru. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor Rasulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor Kur Ahlakı Kur'an, e Kur'an sana onu mu soruyor? Hudil Af yolunu tut Ve emur bil iyilikle emret Ve arizanil cahilin Bilmeden ederler, bilmeyen haddini bilmeyenlere Dalaşma, bulaşma diyor, mevzu çıkartma diyor Kur'an Sen ne yapıyorsun? Bodozlama Mevzuları açıyorsun İtfâ milleti ya sen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 Büyük nasipli olan, İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam, çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini, tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emret lan? sünneti bu mu? İşte, Hz. Hasan'ın hikayesini anlatıyoruz. Bir vaat Hazreti Hüseyin değil mi? Ehl-i beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam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 Köle şimdi hemen diyor, vel el Gayza. Mevla diyor ki, cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? U'udnetil müttegîn ellezîn enfikûne fîs-serrâî ve darrâî vel kâzımînel gâyzâ. Darlıkta da, bollukta da verenler, esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabii ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberlik da marif yani. Ne lüzumu var ki? O, Hz. Hasan orada.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 Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya. Azat olsun. He? Ahlak. O da kölelerine geçen hafta anlattık ha. Kölenin sırası geldi şama girerken ne yaptı? Sıra sende adalet sen çık. Ben yaya gideceğim. Ben ayakkabılarımı elime dereye geçeceğim. Reislik Ülülemir devlet reisi fark etmez. Bunlarda ahlak var ama kıyametten evvel bu huylar bozacak ve şu ülci var.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 bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallahü Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Allah Teala muvaffak eylesin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Geçmişlerimizin ruhları için ve bize de nasip olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve Resulü. Tüm bu cemaatin geçmişlerinden müminin mümkünün ervahı Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri